Risale-i Nur taklidi imanı tahkiki imana çevirip imanı kuvvetlendirip iki cihanın saadetini kazandırıp hüsnü hatimiyi netice verir. En büyük dinsiz felsefofları da ilzam etmiştir. Risale-i Nur'un bir hususiyeti de şudur ki diğer mütekellimine muhalif olarak ehli dalaletin menfiliklerini zikretmeden yalnız müsbeti ders vererek yara yapmaksızın tedavi etmesidir. Bu itibarla bu zamanda Risale-i Nur ve himme vesveseleri mahvediyor, akla gelen sualleri, istifamları, nefsî ilzam kalbi ikna ederek cevaplandırıyor. Risale-i Nur hem aklı hem kalbi temvir eder, nurlandırır, hem nefsi musahar eder. Bunun içindir ki yalnız akılla giden ehli mektep ve ehli felsefe ve kalp yoluyla giden ehli tasavvuf Risale-i Nur'a sarılıyorlar. Ve ehli mektep ve felsefe anlıyorlar ki hakiki münevverlik Akıl ve kalp nurunun mezci ile kabildir. Yalnız akılla gitmek, aklı göze indiriyor. Bu hal ise, bir kanadı kırık olanın mahkum olduğu sukutu netice veriyor. İhlaslı halis ehli tasavvuf idrak ediyor ki, demek zaman eski zaman değildir. Böyle bir zamanda hem kalb ile hem akıl ile bizi hakikat yolunda götürecek ve hakikate vasıl edecek Kur'ani bir yol lazımdır ki, biz Zülcenaheyn olabilelim. Haşiye 70-80 senelik bir seyri sülükle kutbiyete ve gavsiyete erişen pek ender zatların bir noktaya kadar gidip, burası müntehadır, ilerisine gidilmez dedikleri mertebeleri, bediüzzaman Kur'an'dan bulduğu bir yolla ilimle daha ilerisine gittiğini Arabi Mesnevi Nuriye Mecmua'sını mütala eden zatlar söylüyorlar. Büyük bir şaheser olan bu Arabi eseri mütala eden o müdakkik ilim, bu eserdeki çok derin ve pek ince ve gayet derecede yüksek hakikatlardan ne kadar istifade edebilsek bize kardır diyorlar. İntibaha gelmiş olan ehli medrese vakıf oluyorlar ki eski zamanda medrese usulüyle 15 senede elde edilebilen imani ve İslami netice bu zamanda Risale-i Nur'la 15 haftada elde edilebiliyor. Üstadımız buyuruyorlar ki bir sene Risale-i Nur derslerini anlayarak ve kabul ederek okuyan kimse bu zamanın mühim ve hakikatlı bir alimi olabilir. Risale-i Nur Resul-i Ekrem ve Vesselam Efendimizin nurani meşrebini ve sahabe-i kiramın ali seciyesini beyan eden bir nur ve feyiz hazinesidir. İşte bu mezkür vaziyet bugünkü dünyaya taptaze nurani bir hayat ve yepyeni bir veçe vererek şu hakikati gösteriyor ki Çoktandır birbirine muarız zannedilen Ehli Mekteple Ehli Medreseyi ve Ehli Tekkeyi Risale-i Nur tevhit ve telif ediyor. Hem de muaraza halinde olan şarkla garbı barıştırıyor. İddia İslam'ı meydana getirmek için çalışan ehli İslam'a yegane çarenin Risale-i Nur olduğu mütehassız zatlar tarafından kabul ve tasdik edilmektedir. Hem bugünkü dünyadaki ihtilafları halledecek olan haklen fikren terakki etmiş 20. asır insanlarına hak ve hakikati anlatabilecek yepyeni bir ilmi keşfiyatı ve bir teceddüdü Amerika'da, Avrupa'da hususan Almanya'da tahriyeden cereyanlar meydana gelmiş. Eğer idrak edebilirler ve görebilirlerse, işte Risale-i Nur külliyatı. Nitekim bu hakikatin idrak edilmeye başlandığını gösteren emareler, Bahtiyar Alman milleti içinde görülmektedir. Haşiye Avrupa'da Hristiyanlar içinde bir tek kasabada 65 adet sarıklı genç nur talebesinin çıkması bunun bir numunesidir. Eski zaman garp felsefalarının çözemedikleri ve yeni zaman felsefalarının da felsefe henüz bunu halledememiştir dedikleri düğümler Risale-i Nur'da Kur'an'ın fezi ile keşf ve halledilerek aklen ve mantıkan ispat edilmiştir. Şarkın dahi hükemalarının 40 sayfede anlatmaya çalıştıkları müşküller Risale-i Nur'un bir sayfasında veciz bir şekilde ifade edilmiştir. Bediüzzaman'ın 1935 senesinde idam edilmek üzere verildiği ağır ceza mahkemesindeki müdafaatından bir iki cümle. Risale-i Nur, sönmez, söndürülemez. Risale-i Nur, söndürülmek için üflendikçe parlayan bir nurdur. Risale-i Nur, tılsım-ı kâinatın muammasını keşf ve halleden bir keşhaftır. Hem haşr-ı meselesinde, Hükemadan i̇bn Sina gibi meşhur bir dahinin, haşir naklidir, iman ederiz, akıl bu yolda gidemez dediği bir hakikat, Risale-i Nur'da hem umumun istifade edebileceği emsalsiz bir tarzda, Kur'an'ın feyziyle aklen ispat edilmiştir. Dalalet-alut Avrupa feylesoflarının ve sapkın talebelerinin bazı müteşabih ayatı ı kerime ve ehadisi i şerifenin zahiri manalarını anlamayarak yaptıkları kasıtlı itirazlara, Risale-i Nur'da aklen, mantıken cevaplar verilerek, o ayetlerin ve o hadislerin birer mucize oldukları ispat edilmiştir. Böylelikle de, bu zamanda fen ve felsefeden gelen dalalet ve şüpheleri Risale-i Nur, kökünden kesmiştir. Risale-i Nur bunu yaparken de, müsbet bir usul takip etmiştir. Risale-i Nur, fevkalade müstesna bir edebi üstünlüğe maliktir. En meşhur eserlerle bile, kabil kıyası olmayan, ve başlı başına bir hususiyeti haiz olan üslubunda yüksek bir belagat, fesahet ve selaset ve icaz vardır. Hatta Bediüzzaman'ın eserlerini alemi İslam'ın ısrarla arzu etmesiyle Arapçaya tercüme ettirmek için büyük İslam alimlerine Asay Musa mecmuası götürüldüğü vakit okumuşlar ve demişlerdir ki Bediüzzaman'ın eserlerini ancak kendisi tercüme edebilir. Risale-i Nur'daki yüksek belagatı ve misilsiz olan fesahat ve icazı tercümede muhafaza etmekten ve onun ilmini ihata etmekten aciziz. Bu suretle o yüksek alimler, üstadımızın faziletini ve Risale-i Nur'un kemalatını göstermişlerdir. Bediüzzaman, eserlerinde hemen bütün büyük müellif ve ediplerden farklı olarak lafızdan ziyade manaya ehemmiyet vermiştir. Manayı lafza feda etmemiş, lafzı manaya feda etmiştir. Üslüpta okuyucunun bir nevi hevesini nazara almamış, hakikati ve manayı esas tutmuştur. Vücuda elbiseyi yaparken vücuttan kesmemiş, elbiseden kesmiştir. Risale-i Nur'daki aklı, kalbi, ruhu ve vicdanı celbeden ve hakikate ram eden o ilahi cazibedendir ki, çoluğu çocuğu, genci ihtiyarı, avamı havası o nura koşuyorlar ve o cazibedar nurun pervanesi oluyorlar. Bu hakikatın parlak bir misali olarak, geniş bir talebe kitlesi, az zamanda din düşmanlarını titreten bir hale gelmiştir. Risale-i Nur'un her cihetten olduğu gibi, edebi cihetten de kıymet ve ehemmiyetini ifade etmek, ediplerin hususan bizlerin bin derece haddinden uzaktır. Bu husustaki karınca kararınca olan sönük, fakat samimi ve hakikatlı ifadelerimiz, Risale-i Nur'dan gördüğümüz azim istifadeye mukabil sonsuz bir minnet ve şükranımızın ifadesinden ibarettir. Yoksa bu mevzularda sahibi salahiyet ve sahibi ihtisas ancak ve ancak Risale-i Nur'un kendi müellifi olabilir. Risale-i Nur bu asrın ihtiyacına tam cevap veren yegane tefsiri Kur'ani olduğu enaniyetini hakka feda eden faziletperver İslam uleması tarafından tasdik ve fevkalade bir şekilde takdir ve tahsin edilmiş ve edilmektedir. Elli sene evvel, Bediüzzaman Said Nursi'nin telifatındaki hususiyetler ve bir bahri umman gibi onun ilmi dehasıdır ki, Mısır matbuatında Bediüzzaman Fatinul Asr'dır diye yüksek ehli ilme hüküm verdirmiştir. Bediüzzaman, mukabelesiz hediye kabul etmemeyi, Düsturu hayat edindiği düşmanlarınca da tasdik edilerek İslamiyet düşmanlarının ehli ilme yaptığı ithamı bu düsturuyla fiilen tekzip ve ilmin hiçbir şeye alet olmadığını yine fiiliyatı ile ispat etmiştir. Ulema-i İslam'ın şeref ve asiyetini ve izzeti İslamiye ve izzet diniyeyi en zalim ve hunhar hükümdarlar karşısında bile muhafaza ve müdafaa etmiştir. Aç kaldığı zamanlarda dahi hayatı boyunca olan istina kaidesini bozmamış ve iktisat ve kanaat iki büyük hazinedir. Bunların bereketi bana kâfidir diyerek halklardan istina etmiş ve etmektedir. Bediüzzaman Said Nursi'nin senelerden beri hapisten hapse, zindandan zindana atılması ve menfadan menfaya sürülmesi ve kendisine daima tazikler ve şiddetli zulüm ve dehşetli işkenceler yapılması ve on yedi defa zehir verilmesi bir günde bir aylık azaplar çektirilmesi, kendisinin ve Risale-i Nur külliyatının hakkaniyet ve sıdkına birer canlı mühür ve birer parlak delildir. Mesela Hindistan'da sormuşlar, Bediüzzaman nasıl bir kimsedir? Cevaben denilmiş ki, hasta, garip, fakir, mazlum, hediye ve sadakaları kabul etmeyen ve halen de çekmekte olduğu o kadar zulümlere rağmen, 60 senedir davasından vazgeçmeyen bir ihtiyardır. Onlar da, öyleyse o hakikat söylüyor ve küfrü mutlaka dinsizlere, zındıklara boyun eğmiyor, riyakarlık etmiyor, dalkavukluk yapmıyor ve Kur'an ve İslamiyet'e tesirli ve külli bir hizmet yapıyor ki, onlar da ona zulüm etmişler, demişler. Üstadımız Bediüzzaman hakkında, takdirkar ve faziletperver zatların takdirleri bir senadan ibaret değildir, bir vakadır fiiliyat ve icraatının belki yüzden birisini kısaca acizane ve noksan bir tarzda nakletmektir. Hem bu mevzuda Risale-i Nur talebelerinin takdirkar makale, mektup ve fıkraları bir medih değildir. Belki üstadımızın dini hizmetini hedef tutan, şahsına taarruz eden vicdansız ve insafsız din düşmanlarına karşı müspet bir müdafaadır. Haşiye İns ve cin şeytanları ve dinsizlerin bir desisesi de budur ki, Bazen derler ve dedirtirler. Üstadınız şahsına kıymet vermiyor, siz ise onun hakkında takdirkar mektuplar yazıp üstadınızın rızasına uygun hareket etmiyorsunuz. İşte onlar Risale-i Nur ve üstadımızı İslamiyet düşmanlarına karşı müsbet ve nezih bir tarzda müdafaa etmekten men etmek için saftillik damarlarından istifadeyle böyle bir fikir ve mugalata ile nur talebelerini aldatmaya ifal etmeye çalışırlar. Evet, Üstadımız Bediüzzaman, ihlasının iktizası olarak şahsına kıymet vermeyebilir. Bu hal, Üstadımızdaki yüksek bir kemalat ve ali bir secciyenin timsalidir. O, şahsına ne kadar kıymet vermiyorsa, bizim onda milyarlar derece fazla kıymet ve ehemmiyeti görmemiz, basiret ve insaniyetin muktezasıdır. Bir lütfu ilahidir. Zira Risale-i Nur gibi parlak bir tefsire Kur'an olan şaheser onun varlığından meydana gelmiş ve fışkırmıştır. Öyle bir eserin müellifiyle yalnız bugünkü alemi İslam değil, yalnız asrı hazır beşeriyeti değil, nesli atideki milyarlar kimsenin hayat ve memat davası Risale-i Nur'la alakalıdadır. Böyle olduğu halde üstadımız öyle zatların ve Risale-i Nur talebelerinin hakikatlı takdir ve beyanlarına karşı hiddetlenerek, çok defa da hatırlarını kırarak der ki, Zaman, şahıs zamanı değil. şahs manevi zamanıdır. Risale-i Nur'da şahıs yok, şahs manevi var. Ben bir hiçim. Risale-i Nur, Kur'an'ın malıdır. Kur'an'dan süzülmüştür. Şeref ve hüsün Kur'an'ındır. Şahsımla Risale-i Nur iltibas edilmiş. Meziyet Risale-i Nur'a aittir. Risale-i Nur'un neşrindeki harika muvaffakiyet ise, Risale-i Nur talebelerine aittir. Yalnız şu kadar var ki, şiddetli ihtiyacıma binaen Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Hakim'den bana ilaç ve tiryakları ihsan etti. Ben de kaleme aldım. Her nasılsa, bu zamanda birinci tercümanlık vazifesi bana düşmüş. Ben de Risale-i Nur'un talebesiyim. Bir işim şimdiye kadar yüz defa okuduğum halde, yine okumaya muhtaç oluyorum. Ben sizlerin ders arkadaşınızım, der. Bediüzzaman Said Nursi'nin cihanşumul Kur'an ve iman ve İslamiyet hizmetindeki müstesna muvaffakiyet ve zaferinin ve Risale-i Nur'daki kuvvetli tesiratın sırrı, kendisinin ihlası ı etemmi kazanmış olmasıdır. Yani, yalnız ve yalnız rıza-i esas maksad edinmiştir. Bu hususta, mesleğimizin esası, azami ihlas ve terk-i enaniyettir. İhlaslı bir dirhem amel, İhlassız yüz Batman amele mürechtir. İnsanların maddi manevi hediyelerinden hürmet ve tevcihu âmeden şöhretten şiddetle kaçıyorum der. Ziyaretçi kabul etmemesinin bir hikmeti de bu sır olsa gerek. Hem ihlasa verdiği gayet fazla ehemmiyet, 130 parça eserinden yalnız İhlas risalesinin başına la kal her 15 günde bir defa okunmalıdır kaydını koymasından da anlaşılıyor. Büyük Mahkeme Müdafaatı kitabında Risale-i Nur, değil dünyaya, kainata da alet edilemez. Gayemiz rızai ilahidir, demiştir. İşte bu sırr-ı ihlastandır ki, İmam-ı Gazali radıyallahu <gülüyor> anh gibi en meşhur İslam hükemalarının eserlerini tetebbü eden muhakkik ve müdakkik bir ehli ilim diyor ki: Risale-i Nur'dan okuduğum bir sayfenin bana verdiği istifade Diğer eserlerin on sayfasından daha fazladır. Felsefi eserlerle meşgul bir muallim, Ben bu kadar senedir ilmi ve felsefi eserlerle iştigal ettim. Risale-i Nur kadar beni ikna eden ve garp eserlerinden ve felsefeden aldığım yaraları tedavi eden ve bu zamanın ihtiyacına tam cevap veren bir eseri görmedim. Bir edebiyatçı, Benim aklım nursuz, kalbim mü'mindi. Risale-i Nur, hem aklımı hem kalbimi tenvir ve nefsimi ilzam etti. Beni cehennemi bir azaptan kurtardı. Bir doktor, Risale-i Nur'dan istifadeye başladığım günü, hayata gözlerimi açtığım gün olarak biliyorum. Bahtiyar bir üniversiteli, üstadımıza ve Risale-i Nur'a ait bir mektubu, İstanbul'un bir yerinden bir yerine götürmek gibi bir hizmeti, mebusluğa tercih ederim. 30 sene evvel ihlaslı ve faziletli ihtiyar bir ehli tasavvuf lütfü isminde bir genci göstererek bu nur talebesi benden ileridir demiştir ki bunlar binler itiraflardan birer numunedir. Yine bu azim sırrı ihlasa binaendir ki Risale-i Nur talebeleri iman ve İslamiyet hizmetinde ağır şartlar ve kayıtlar ve tahdidatlar içinde muvaffak oluyorlar ve hayatlarını Risale-i Nura ve üstatlarına vakfetmişler. Risale-i Nur'u sermaye-i ömür ve gaye-i hayat edinmişlerdir. Risale-i Nur davası rızai ilahi davası olduğu içindir ki hamiyet-i İslamiyeye malik mümtaz avukatlar Risale-i Nur'un fahri avukatı olmak ve dindar hakperest mücahit muharrirler dünyayı istila edecek nurun ilanında hissedar olmak şeref ve nimetine mazhar olmuşlardır. Risale-i Nur'un neşriyat ve fütühatı ve tesiratı sessiz büyük bir ihtişamla muhteşem bir bahar mevsiminde intişar eden mevcudat gibidir. İşte Ey Risale-i Nur gibi hatsiz hamd senalara şayeste olan bir nimet-i azimeye nail olan Nur kardeşlerimiz. Böyle bir dahi azamın, böyle bir mütefekkir-i ekberin, böyle bir müellifi İslam'ın ve ulûmu evveliğin vel ahirine vakıf böyle bir allame-i asrın, böyle bir mucahidi ekberin Böyle bir sahibi zühdü takvanın hakiki imaniyenin varlığında adeta tecessüm eden böyle bir abd-i rıza-i ilahiden başka hiçbir şeye iltifat etmeyen ve azami ihlasın mazharı olan böyle bir tilmizi Kur'an ve hadimi İslam'ın ve bir ferdin imanını kurtarmak için cehenneme de atılmaya hazırım diyen böyle bir halaskar imanın ve idam için sevk edildiği Divan-ı Harbi örfîde sen de mürtecisin ittihamına karşı, eğer meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaret ise, bütün insü şahit olsun ki ben mürteciyim, bin ruhum da olsa, Kur'an'ın bir tek meselesine hepsini feda etmeye hazırım diyen ve beraetinden sonra da teşekkür etmeyerek, Bayezit meydanındaki kalabalıkta, yaşasın zalimler için cehennem, yaşasın zalimler için cehennem diye bağırarak ilerleyen, ve imha planı ile verildiği mahkemelerde 24 sene evvel ey mülhitler, ey zındıklar, Sayit 50 bin nefer kuvvetinde demişsiniz. Yanlışsınız. Kur'an'a ve imana hizmetim cihetiyle 50 bin değil, 50 milyon kuvvetindeyim. Titreiniz. Haddiniz varsa ilişiniz. Benim ölümüm sizin başınızda bomba gibi patlayıp başınızı dağıtacaktır. Toprağa atılan bir tohumun yüzer sümbüller vermesi gibi bir sait yerine yüzler sait size o yüksek hakikati haykıracaktır ve 15 sene evvel saçlarım a dedince başlarım bulunsa her gün biri kesilse bu hizmeti imaniyeden çekilmem ve dünyayı başıma ateş yapsanız hakikati Kur'aniye'ye feda olan bu başı zındıkaya eğmem diyen ve 50 sene evvel alemi İslam'ı sömüren, sömürgeci, cebbar ve zalim bir imparatorluğa karşı tükürün o zalimlerin hayasız yüzüne diye matbuat lisanıyla cevap veren ve Büyük Millet Meclisi'nde reise kainatta en yüksek hakikat imandır. imandan sonra namazdır. Namaz kılmayan haindir. Hainin hükmü merduttur. Cenabı Hak Kur'an-ı Kerim'inde yüz yerde edasını emrettiği namazdan daha büyük bir hakikat olsaydı imandan sonra onu emrederdi diyen ve yazdığı bir beyannameden sonra mecliste cemaatle namaz kılınmasına başlanan ve birinci Cihan Harbi'nde gönüllü alay kumandanı olarak esir düştüğü Rusya'da Moskov Çarlığı'na karşı izzeti İslamiyeyi muhafaza edip kurşuna dizileceği hengamede Ahirete gitmek için bana bir pasaport lazımdı diye ölümü istihyar eden böyle bir kahramanı İslam üstadımız Bediüzzaman'ın eserlerini okumak nimet-i uzmasına mukabil canımızı da feda etsek, ömrümüzü de ona vakfetsek, zulümden zulüme de sürüklensek, ömrümüzün nihayetine kadar şükran secdesinden de kalkmasak bize yine ucuzdur. Üstadımız sık sık der ki, mesleğimiz müspettir, Menfi hareketten Kur'an bizi men ediyor. Ey, sevdi senedimiz. Ey ruhumuzun ruhu, kalbimizin kalbi, canımızın canı, cananımız, sert acımız, sevgili Üstadımız efendimiz. Madem bize menfi harekete izin vermiyorsun, Öyleyse biz de rahmeti ilahiyeden niyaz ederek ah ediyoruz ki, din düşmanlığı ile üstadımıza zulmeden o gaddar, insafsız zalimlerden intikamımızı şöylece alacağız. Risale-i Nur'u ölünceye kadar mütemadiyen okuyacağız ve neşrinde sebat ve sadakatla hizmet edeceğiz. Onu altın mürekkeplerle yazacağız inşallah. Üniversite Nur Talebeleri